Parıldayan Prenses Evvel zaman içinde şeytani bir büyü yüzünden hastalanan bir kral yaşarmış. Onu kurtaracak sadece tek bir şey varmış. Nasıl oldu? Bu çok güçlü bir büyü ve bu büyünün tek bir ilacı var. Fakat onu bulmak çok ama çok zor. Ne olduğunu söyle doktor. Dünyanın öbür ucuna gider, onu bulurum ben. Tavşan yuvasından alınmış kil lazım. Yuva en az on yıllık olmalı. Ve kilin üç gün içinde elimizde olması gerek. Yuvayı bulacağım ama kaç yıllık olduğunu nereden bileceğim? İşte bu da alman gereken bir risk. Prens bir tavşan yuvası bulmak için ormana doğru yola çıkmış. Çok uzun ve zor yol almış ama tek bir tavşan bile görememiş. Birden patikada önüne bir tavşan çıkmış. Prens atından atlamış ve önünde hızla koşan tavşanın peşine düşmüş. Tavşan bir mağaraya girmiş. Bu mağara şeytani bir deve aitmiş. Dev prensi görmüş. Oh, bakın kim gelmiş? Bir prens! Mağarama girmeye nasıl cüret edersin? Bir tavşan yuvasından kile ihtiyacım var. Lütfen almama izin ver. Babamın hayatı buna bağlı. Daha sonra geri gelirim ve beni istediğin gibi cezalandırabilirsin. Ama şimdilik lütfen tavşanı kovalamama izin ver. Gitmene izin verecek kadar saf mıyım? Hiçbir yere gitmiyorsun beni! Lütfen! Bırak! İki gün iki gece prens kutuda kalmış. Çıkmak için elinden geleni yapmış ama başaramamış. Prens babası için çok endişeleniyormuş. İkinci gece kutu birden açılmış. Prensin ışıktan gözleri kamaşmış ve bir kadın görmüşmüş. Dünya üzerinde görebileceğiniz en parlak kadınmış. Ben geçen gün kovaladığın tavşanım. Dev bana gündüzleri tavşan ve sadece geceleri gerçek halimle olmam için büyü yaptı. Çabuk! Dev dışarıda! Gelmeden önce kaç ve baban için bu on yıllık tavşan yuvasından kili al. Ve şimdi git. Çok teşekkür ederim prenses. Lütfen sana nasıl yardım edebileceğimi söyle. Şimdi buradan kurtul ve sonra baban iyi olduğunda çık ve dünyayı dolaş. Bana yardım etmek için bir yol bulacaksın. Şimdi git. Prens dediğini yapmış. Saraya gitmiş ve babasının hayatını kurtarmış. Ve sonra prensesin dediği gibi dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Baba, şimdi iyileştin. Benim yerine getirmem gereken bir sözüm var. Anlıyorum oğlum. Prenses hayatımı kurtardı. Sana ne yapman gerekirse yapıp onu kurtarmanı emrediyorum. Dünyayı dolaşmam gerekiyor baba. Ama bunu bir prens olarak yapmamalıyım. Bence bunu genç, sıradan biri gibi yapmalıyım ve bunun bir yolunu bulmalıyım. Pekala, iyi şanslar oğlum ve en kısa zamanda geri dön. Böylece prens, sıradan bir genç gibi saraydan ayrılmış. Dünyayı dolaştığı bir gece limanda bir balıkçıyla tanışmış. Hey genç adam, seni daha önce görmedim. Burada yeni misin? Evet, ticaret öğrenmek için buralardayım. O zaman neden benimle gelmiyorsun? Benim senin gibi güçlü ellere ihtiyacım var. Balıkçı olmakla ilgilenir misin? Evet, tabii neden olmasın? Böylece prens balıkçıyla gitmiş ve balık ticaretini öğrenmiş. Prens balıkçıyı memnun edecek şekilde çok sıkı çalışmış. Prensin ayrılma zamanı geldiğinde, balıkçı ona bir ağ vermiş. Bu ağ bana bir büyücü tarafından verildi. Hiçbir balık bundan kaçacak kadar güçlü değildir. Onu yanına al. Çok teşekkür ederim. Ve böylece prens yola koyulmuş. Aç kaldığında balık tutmuş... Paraya ihtiyacı olduğunda balık satmış ve böylece yeni bir krallığa varana kadar dolaşmaya devam etmiş. Krallığın sarayı geceleri bin tane ışıkla parlıyormuş. Yoldan geçen birine sormuş. Adamım, ben burada yeniyim. Lütfen bana bu sarayın neden böyle süslendiğini söyler misin? Bu gece özel bir olay mı var yoksa? Oo saray her gece böyle süslenir. Gururlu bir baba olan kral prensesimizin güzelliğini kutlar. Ve kral onun kızından daha çok parlayan bir kadın olup olmadığı konusunda meydan okur. Ve bu meydan okumaya karşı şimdiye kadar prensesimizden daha güzel bir kadın gelmedi. Peki ama neden sadece güzellik vurgulanıyor? Bu sadece bir babanın gururu. Prensesimiz aslında tüm sporlarda ve sanatlarda çok yeteneklidir. Ama gizliden gizliye ondan daha çok parlayan bir kadının gelmesini diliyor. Böylece babası bu kutlamayı bitirmiş olacak. Ama o bunu utanç verici buluyor efendim. Belki ben prensese yardım edebilirim. Böylece prens kralın huzuruna çıkar. Saygıdeğer majesteleri, ben güneş gibi parlayan bir kadın tanıyorum. Sen, yani sıradan bir balıkçı, güneş gibi parlayan bir kadın mı tanıyorsun? Evet. Peki, iyi o zaman. Sana bir hafta veriyorum. Buraya huzuruma getir. Ee, majesteleri, bir kadının güzelliğini kanıtlamasına katılmıyorum ben. Eğer prensesinizin iyiliği için onu buraya getirirsem... Onu bir kraliyet misafiri olarak onurlandıracağınıza söz verin bana. Sana söz veriyorum ama hatırlatayım. Eğer onu buraya getirmezsen seni cezalandıracağım. Kabul ediyorum efendim. Böylece prens kendi krallığındaki ormana geri dönmüş ve devin mağarasına doğru yol almış. Ama içeri girmenin bir yolunu bulamamış. Tüm etrafı dolaşmış ama içeri girmek imkansızmış. Prens bir ses duyunca suyun içine dalmış. Prens bekle! Sen de kimsin? Ben prensesin büyük annesiyim. Sen de prensesin bana anlattığı prens olmalısın. Peki balıkçı kıyafetiyle beni nasıl tanıdın? O bana gülen gözlerini anlatmıştı. Peki o nerede? Seni kaçmanı sağlayınca dev çok sinirlenmiş. Ve daha önce seni kapattı, aynı kutuya onu kilitledi. Ve tavşan olduğunda kaçamasın diye... Etrafını sularla çevirmiş. Bu yüzden kutuda kalmak zorunda. Su büyük, vahşi bir balık tarafından korunuyor. Daha önce onun yaptığı bir yuvadan mağaranın içine nasıl gireceğimizi çok iyi biliyorum. Ama aynı yoldan kesinlikle geri çıkamayız. Sakın endişelenme. Sadece mağaradan içeri gir ve onunla aynı kutuya uzan. Hanımefendi, kutu dibe batacak ve ben iyi bir yüzücüyüm. Sizi oradan kesinlikle çıkaracağım. Ama balık ne olacak peki? Ben hiçbir balığın kaçamayacağı bir a sahibi. Bu konuda sakın endişelenmeyin. Şimdi prensesin yanına gidin. Böylece yaşlı kadın delikten geçmiş ve prensesle birlikte tahta kutunun içine girmiş. Prens ağ suyun içine atmış ve balığı içine hapsetmiş. Sonra mağaranın içine yüzmüş ve kutuyu dışarı çıkarmış. Daha sonra ormana doğru kaçmışlar. Sevgili prens, beni kurtardın. Teşekkür ederim. Ben senden bir iyilik isteyeceğim. Evet... Prens, prenses ve büyükannesine kral ve kızı hakkında olan her şeyi anlatmış. Senden benimle oraya gelmeni asla istemezdim. Ama kralın onun güzelliği hakkında yaptıklarından prenses o kadar bıkmış ki, krallığa ondan daha güzel birinin gelmesini çok diliyor. Böylece ıstırapları sonsuza kadar bitecekmiş. Ah, seni anlıyorum ve tabii ki seninle birlikte geleceğim. Kralın şenlikleri gece yapması iyi bir durum. Böylece bence kendim olurum. Peki devin büyüsünü sonsuza kadar nasıl bozabiliriz? Eğer altın sesine doğru yürürsem o büyü bozulur. Böylece krallar doğru yola çıkmışlar ama saraya vardıklarında prens ilginç bir istekte bulunmuş. Tahta bir kutu getirmiş ve prensesin içine yatmasını istemiş. Sonra kutuyu saraya taşımış. Benim kızımdan daha güzel olduğunu söylediğin o kadın nerede? Majesteleri, kutunun içinde. <Gülüyor> Şaka mı bu? Bu kutunun içinde parlayan kadın mı var? Bunda komik bir şey göremiyorum genç adam. Sadece bana izin verin majesteleri. Hazineden bana altın tozu getirebilir misiniz? Söz veriyorum, beni cezalandırabilirsiniz ama önce birkaç dakika izin verin bana. İyi bakalım. Ona bir varil altın tozu getirin. Tozun borulara konulması gerekiyor. Böylece altın bir sis gibi havaya yükselecek. Majesteleri zamanımızı harcıyor. Eğer öyleyse bunu ağır öder. Şimdilik söylediklerine güvenelim. Böylece altın tozu borulara doldurmuş ve yüzlerce muhafız onu üflemek için hazırlanmış. Böylece toz altından bir sis gibi yükselmiş. Yeterince sis oluştuğunda büyük anne kutuyu açmış ve prenses ayağa kalkmış. Altın sise doğru yürümüş ve büyü sonunda bozulmuş. Tüm salon onun büyüleyici güzelliğiyle adeta hipnotize olmuş. Sevgili hanımefendi, siz bu dünyadaki gördüğüm en parlak kadınsınız. Gördün mü baba? Lütfen artık herkese güzelliğimi yarıştırmayı bırak. Beni bugünlük utançtan kurtar. Artık güzelliğimden başka şeylerle anılmak istiyorum. Ah Çok üzgünüm sevgili kızım. Balıkçı sen nasıl böyle? Prens, prenses ve kendi hakkında her şeyi krala anlatmış. Kral evlenip sonsuza kadar mutlu bir hayat yaşadıkları prensin krallığına geri dönmeleri için her şeyi ayarlamış. Dev onları bir daha rahatsız etmemiş ama onlar da onun mağarasına bir daha yaklaşmamaya dikkat etmişler. Ve kral öğrenmiş ki güzellik her şey değildir.